Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. 94.9 Açık Radyo'da Kamuslu güreş başladı. Herkese günaydın. Günaydın. Sevgili dinleyicilerimiz, e, anımsarsanız bu yayın dönemi bahardan bu yana e, sokağa çıktığımızda e, dere tepe e, düz gittik gibi bir başlık atmıştık hatta. Evet, dışarı fazla çıktığımızda, üzerine durmadık ama, o ama Evet başta bir tekrarladık çok. E, dışarı çıktığımızda gördüğümüz, karşılaştığımız, hissettiğimiz şeylerden, ee, bahsede bahsede ilerledik. Önce Bahar'ın anımsattığı e, renkler, hayvanlar e, kavramlar derken Havalar soğudu, maviden sarıya geçtik. Sarıya da devam edeceğiz demiştik ama ilk defa sözümüzü tutmuyoruz. Evet, ilk, ilk defa mı acaba? İlk bence. İlk, evet tamam, bir ikisi Çünkü baktık ki sarıyla ilgili elimizde kalanların bir kısmı da söylediğimiz ya da birbirimizle ortak bazı şeylermiş. Öyle tabir caizse efendim geyik yapmak istemedik. Birkaç başlığı da Twitter hesabımızda görsel ve bilgi olarak kullandık. Ee, e, bu arada e, sosyal medya hesaplarımızı söyleyeyim Lütfen. Kamsa, gmail .com, Twitter var. Efendim'e söyleyeyim, Instagram. aynı isimli ve Instagramımız da var. Var oğlu var. Yeni kelimemiz serin, serin soğuk, ayaz. Evet. Kademeli ve, kademeli artıyor zaten soğuk bu sözcüklerde. Tabii. E, artık sonbahardan kışa girdiğimiz bu dönemde... E, ...uyar dedik bu Uy kelimeler. Uyuyacak... ...evet doğru. Ben hiç Efendim? tek sıkıyorum. Uyuyacak. İstanbul'da da enteresan bir sabah var değil mi? Bir yağmur yağdı. Şimdi biraz böyle yükseldi falan. Evet. Tam İstanbul sonbaharı... ...işte. Evet. Efendim çağrışımlar neler var? Bir bakalım... Ee, ...bizde hani soğuk, serin... ...ayaz kelimeleri nerelere götürüyor? Bizde neler uyandırıyor? Biraz... ...baktık onlara. Evet. Önce biraz... ...klişe şeyler tabii akla geliyor. Yani... direkt üşümek gibi. Sonbahar... ...kış gibi sözcükler. E, Karbus falan. Hı -hı, serinlemek gibi... Aslında serinlemenin iki türlü, iki türlü mevsim de aslında. Evet, değil mi? Evet, hani serin havalar olumlu su, var. Olumlusu, Bir de, var. de serinlemek için e, kullandığımız cihazlar şey. var belki. Ha ya. evet, doğru. Evet, ya yani. da yediğimiz, içi, ya, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz aklımıza geliyor. işte ne bileyim, dondurmadır, limonatıdır falan vesaire. Yazın iyi bir şey yani serinlemek. Herkes Tabii. olumlu ama... Kaşın da iyidir ya, hafif hafif <gülüyor> severim ben havaları. E ama o serin olmuyor kışın ya. Soğuk oluyor. Evet soğuk oluyor ama soğukla evet. serin arasında bir fark var yani ince bir çizgi var. Tabii tabii. Ee, serin işte daha az. Ben aklıma az. gelince daha böyle ferahlatıcı bir hava hali geliyor aklıma. Evet. Mekan olarak tabii birçok şey aklımıza geliyor. Yani ne bileyim işte buzullar geliyor değil mi? Antarktika olsun işte kuzey ülkeleri. Direkt evet, yani benim direkt Sibirya, Simbiri, Sarıkamış, yani. Alaska, Rusya, Norveç, ne bileyim hani böyle kuzey ülkeler özellikle. Kutuplar. Kutuplar. Aa sevgili dinleyiciler. E, hemen reklam alıyorum <gülüyor> araya. E, bizim e, ikinci yayın dönemimizde e, kış başlığı altında bir program serimiz olmuştu. O dönemde de bir sözcüyü seçip... Onun alt kavramlarıyla ile haftalarca ilerliyorduk. E, hatta kış e, programlarımızı Twitter adresimize e, program sonrasında koyarız. Şu an canlı yayındayız. Koyamıyoruz. Evet. E, Birçok şey de birbiriyle örtüşecek ama tekrara düşmemeye de özen gösterdik. Evet. Bir de profil olarak aklıma gelenler var. Senin de muhtemelen profil aklına. Derken... Yani işte bir insan profili ha, soğuk, soğuk insan. insan değil mi? Ha, tabii. Soğukkanlık diye bir ibare vardır her evet. zaman işte soğuk neval deriz. Doğru ee, bazen soğuk insanın oluşturduğu bir karizmadan bahsedilir. Evet. belki o gizemle paralel olarak hani. Değil Hatta mi? cool sözcüğü ha, cool, bizde serini e, e, aslında. Şey diyor beraberinde getiriyor ama tam olumlu bir manada evet. mecazı var. Hatta e, bulduğumuz sözcüklerden ikisi de tepkisizlik ve mesafeli olmak oldu. Hmm. E, bu bazen e, sakin olmak, çok heyecan gerektiren şeylerde ani tepkiler vermemek kavranışını e, evet. da beraberinde getiriyor. Evet, soğuk şaka var bir yandan evet. o aklıma geldi. Bir de sürüngenler tabii aklıma geldi. Hani ter, kanlılar. E, yılan, evet, soğuk konular deyince değil mi? Doğru. Ee, soğuk içeceklerden sen bahsettin Soğuk renkler var Hı -hı. Sıcak renkler ee, Soğuk ışık diye bir şey var ee, Çünkü bugün ışığı olan Hatta sarıdan bahsederken Sözünü açmıştık ampuller keza Yani Hı -hı. beyaz oldukça Daha soğuk ışık oluyor evet, Günümüzde daha da çok önem Senmeye başladın, başladı başlandı. Ee, yani ışık hani e, sıcak olması, soğuk olması ile ilgili olarak düşünülmeye başlandı. Eskiden ne bileyim çok önemsemezdi o floresan lambalar falan hatırlarsın. Doğru. Ampuller Daha vesaire. az çekiyor diye Hı -hı. tercih edenler vardı ama şimdi evet. sinirleri Buna bozdu. Buna dair bir akıl daha çok gelişmeye başladı açıkçası. Evet. Boş ağrısı yaptı. Evet. Bu serinlemek için bahsettiğim aletler işte soğutucular var işte buzdolapları, klimalar, pervaneler işte. işte soğuk olduğu zaman soba, ...soba pek kalmadı ama... Ay, ...serinletenler ve ısıtanlar şeklinde... Evet. ...mangal, o da kalmadı... ...doğalgaz, şömine... Ee, ...katalitik vardı eskiden evet. efendim... ...doğalgazla zam geldikçe... ...soba... <gülüyor> İstanbul'da özellikle bazı semtlerde, az gelirli diyelim yani semtlerde evet, soba görüntüleri daha çok Hatta başladı. soğuk hava kirliliğiyle de anılabilecek bir sözcük belki. Yani kullanılan hmm. yakıtlar, havayı tabii, tabii. kirletişi. Doğalgazlı olmayan anı olduğu birçok kent var. İnanılmaz hani Doğru. hava kirliliğine dair görüntüler oluşuyor. Dediğin gibi büyük kentlerin bile bazı semtleri kömür yaktıkları için hı hı. özellikle rüzgar olmayan, denize yakın olmayan yerler gene e, havayı kirletiyor. Efendim bir takım rüzgarlar bana direkt e, soğuğu anımsatıyor. Poyraz, Karayel gibi hı hı. mesela. Hı hı. E, sonra Buzul Çağı diye bir çağ var yani. Direkt soğuk üzerine kurulmuş hı hı. bir e, çağ. E, ya da bu e, Kullanacağız aslında Twitter e, hesabımız da. Şimdi bir soğuk der demez anılanlar var. Bir de e, diyelim ki kutup ayısı. E, hmm. Veyahut da işte bazı dağların zirveleri. Bunlardan bahsettiğimiz zaman e, direkt soğuk akla geliyor. Doğru. doğru. Soğuğu anımsatan sözcükler Everest andığımız gibi, zaman direkt i̇şte soğuk. İşte Alpler mesela. Evet yani klimancıar Bütün zirveler spor, herhalde. Kış sporların. O aklıma geldi şimdi bir an. İşte meteorolojik ögeler var tabii hani sis, yağmur gibi, esinti, rüzgar dediğin gibi işte kar, kış, dolu, kuru, soğuk gibi. Hı. Bunlar da hani aklımıza A, gelebilir. Ya Kıyafetler fikirleri. tabii var hani böyle serinlemek için soğukta... Bere, Atkı, Bancho, Kürk <gülüyor> diyormuşum gibi eleştirerek. <gülüyor> evet, ber soklu diye bir şey aklına geldi öyle bir hastalık var Şimdi de soğuk savaş var tabi yılları tabi ikinci dünya savaşı evet, sonrasında 1947 ve, ile 1991 arası tabii diye sabitlenmiş. birlikte o soğuk savaş biliyor tabi ...evet yani Amerika ile Rusya'nın... E, ...aslında bu soğuğun... ...mecazi anlamına paralel hmm. olarak... ...giden e, gerçek bir... ...sıcak savaş olmamakla birlikte... ...casusların da hatta araya girdiği... Hmm. ...blokların ayrıldığı... ...bir, bir dönemden bahsediyoruz... Evet, yani. efendim, Bayağı da uzun bir dönem 50 yıla yaklaşık... ...evet çok uzun gerçekten... Hmm. E, ...düşmanlığı hiç bırakmıyor... ...insanlar... E, ...kocakarı soğukları var... O neymiş efendim böyle? Efendim Berdül Acüz denilen hani kış programından hatırlarsın belki. Koçakarı hmm. soğuğu anlamına geliyor zaten Berdül Acüz. E, Şubat 26'dan itibaren bir hafta süren çok keskin soğuklara verilen isim. Hmm. E, kesen... Pastırma sıcağı var değil mi? Ha evet. Bir sıcak sözcüğü var ama aslında tam soğuk dönemin içinde. Hmm. Kasım'da. Tam, tam soğuk dönem arada son hani son sıcak. Evet son sıcak. soğun içinden çıkan sıcak var. Hmm. Zemheri var. Hatta Hemen yeri gelmişken şu an tanım okumuyoruz ama e, Zemheri'nin Lugat 365'teki e, şeyi var e, karşılığı can yayınlarından çıkmış. 22 Aralık'la 31 Ocak arasındaki senenin en soğuk günleri. Osmanlıca bir sözcük. Hı. Zam Farsça kış anlamına geliyor. Harir de Arapça uğuldayan anlamına geliyor. Yani böyle uğuldayan kış. Gibi. Çok güzelmiş Değil ya. mi şairhane? Hı hı. Sonra efendim bu Söyleniş zemheri... Söylenişi de öyle şairane, zemheri değil mi? Zemheri, öyle. evet. Şairane. Zaten ben Farsçayı çok şiirsel bir dil buluyorum. Hı. Evet. Ee, Zemheri'nin zürafası e, diye bir e, sözcük var. E, zürafa aslında o. Çünkü zarifler anlamına geliyor. Hı. Bizim bildiğimiz zürafa programında... değil. Sanki bu kış ...bahsetmiştik... Evet, ...bir tekerr ee, oldu mu? ...kış soğuğunda ince ve korunaksız giyinen kişilere deniyor... Hı -hı. ...bir de e, zürafanın düşkünü... ...öbürü zürafa... Hı -hı. zürafa. Evet. E, ...zürafanın düşkünü... ...beyaz giyer kış günü... E, ...gene... ile kış... alakası yok yani... Hayır, ...hayvan Tabii. olan, yani zarif züraf... olan kişi, evet, evet. ...zarifin çoğulu olan bir Hı -hı. sözcük... E, ...zamansız bir vakitte ince ya da beyaz şeyler giyen evet, kişi... ...bunu çok yanlış kullanıyoruz... Giriyor. ...doğru zürafa diyoruz... Değil evet. mi? Evet, Alakasız öyle yani, çünkü çok da hani böyle Hı. şimdi düşündüğün zaman ona alışıyorsun. Böyle bir gerçeküstü bir şey çıktı çıkıyor. <gülüyor> Ama orada da şöyle İnsan bir nasıl mantık var. İnsan zürafa düşkün oluyor falan. Geliştirilebilir şöyle hani zürafa aslında. Afrika hayvanı sıcak ülke hayvanı olan bir hayvanda. Ya, bir zorlama olacak Valla, gibi evet, geldi ama, evet, Ben anlamını bilmediğim, daha küçük oldum şeyden, üç yaşındayken böyle düşünüyordum. Evet. <gülüyor> yani gerçekten böyle düşündüğüm bir zaman hatırlıyorum muhtemelen. Belki ortaokul, lisede ama Doğrudur. niye zürafa ya? Afrika'da hiç uymuyor kışa. Demek ki kışın ortasında zürafa gibi kalıyor diye düşünüyor. İdim efendim. Evet, şey efendim bu düşünce biçimi de. Ee, başka? Ee, Şarkıya mı geçsek de? sonra? Olur. Şarkı aras verelim. Bitmedi efendim. Sevdiğimiz ikimizin de sevdiği bir gruptan geliyor. The White Stripes'tan In the Cold, Cold Night. Evet, parçamız geliyor. <Gülüyor> To me again In the cold, cold night In the cold, cold night I hear you walking by my front door I hear the creaking of the kitchen Azal evet, şahane dedi dinlerken Keremciğim. Evet, ben dinlememişim açıkçası bunu. Aha ben bunu çok severim ya. Pek Tesadü sevdim ben de. Ben de CD'si de var. Fransa geçtim. Ya, <gülüyor> <gülüyor> evet hatta çok böyle masaya yere vuruyordu da vurmam mikrofondan çıkar ses falan dedim. <gülüyor> çıkıyor mu acaba gerçekten böyle? Büyüdüğümüz zaman. Selahattin çıkıyor mu çıkmıyormuş? Çıkmıyormuş. Yani, o kadar yüksek evet, teknolojiye Çolak, açık radyo. <gülüyor> Buyuruz Kayıtta. efendim devam edelim Efendim çağrışımları bitirirken anımsadığımız birkaç şeye de e, vuralım gene Şimdi bu e, serin olsun soğuk olsun ayaz olsun belli ruh halleriyle de paralel e, kullanılıyor sanki böyle yalnızlık, e, üzüntü, hmm. e, depresyon, yoksulluk, yaşlılık e, böyle... Filmlerde çok hissederiz bunu, değil mi? Evet bazı ve, evet soğuk sen... bir kış gecesiydi diye başlar hmm. hatta ee, ve o beraberinde olumsuz bir ruh haline getirir evet ben de ...Ayfer Tunc'un... E, ...Uzun süren bir kış öyküsü... ...sen de okumuşsun. Evet, evet muazzam bir hikaye. Yani ben de bunu Kırmızı Azap kitabında okumuştum ...o herhalde bir seçkiydi. Evet bende de Aziz Bey hadisesi kitabının Can içinde. Yayman'da. Evet Havsiye aynı şekilde. Ederim. Uzun süren bir kış yaşlı ve yoksul bir adamın... ...üşüyen ve ısınmakta çok zorluk çeken... ...evini ısıtamayan... Ee, bir dramı üzerine kurulu. Hani ne olduğunu anlatmayalım öyküyü okursanız diye ama e, ne olduğundan ziyade o anlatımı gerçekten soğuğun iliklere işlediği bir öyküdür. Evet. Daha sanat eserlerinde özellikle filmlerde. Filmlerde evet. E... Değil mi? Bunu konuşmuştuk. Bizim Nuri Bilge Ceylan filmleri hep böyle değil mi? Bir Özellikle uzak filmi. Evet uzak. Ee, Onda öyle. kar vardır evet. hatta. Evet. Ben... Ama bütün filmlerinde böyle bir serinlik hali vardır. Yani tabii hani doğaya ...doğayı işte doğa çekimleri... ...gerçekten muazzam olduğu için... ...evet böyle... böyle bir ...sahilde bir sıcak giyer. güneşlenen insanlar gibi... ...bir şey canlandıramıyorum ben... <gülüyor> ...öyle bir filminde... ...hiç öyle bir şey de hatırlamıyorum... ...izlemediğim <gülüyor> bir iki filmi var ama... ...vardı muhtemelen eşiyle birlikte... Ah tabii şey de galiba ikimlerde mi ikimleri evet. de ben izlemedim ee, neydi öbürü Aydın kahraman Haluk Bilginer'in oynadığı Kapadokya'da kış geçen uykusu. ha kış uykusu tam kış yani adı üstünde hı hı. efendim benim bir de zaten çok kült bir filmimdir Akira Kurosawa'nın düşleri izlemeyenlere can yürekten e, tavsiye ederim e, düşlerin e, zaten sekiz yanılmıyorsam düşten oluşan bir e, filmdir kar fırtınası diye bir bölümü var. Hı. O kadar güzel anlatmış ki soğuğu, o soğukla mücadele ve bir de soğukta donma ve tatlı tatlı uyanır diye bir e, e, tanımı da vardır ya. Onu çok güzel ifade eden bir bölümdür. Ne kadar eskise eskimiyor o film benim için. Yılmaz Güney'in Yol filmi evet, tabii. aklıma geliyor. Çünkü kışlar... Tarık işte. Sırtında. Sırtın tadışıldığı kadının Lüya hikayesi. Kocid, evet, Lüya Koç Yiğit değil. Ben Lüya Kocid hatırlıyorum. Yok değil değil. Alakası yok. Emin misin? De, eminim emin. Değilmiş. Bak <gülüyor> e, hemen e, neden söyle anımsadım ben. Yok, hiç e, Sevgili e, arkadaşlarım beni düzelttiler. Ama kar ve kışta geçip e, asıl drama onun oluşturduğunu anımsıyorum. Evet. Ha Şerif Sezermiş hemen. E, Selahattin Hı. bizi ...beni Güzel. Çok teşekkür ediyoruz yayındaki arkadaşımıza da bu arada. <gülüyor> Selamlar. Çok sağ kardeşimiz Evet. Gö Kardeşim de Gözümde Selahattin. öyle Tek bir şey kaldı. Evet. Ben de artık Gülia Koç ile ilgili duygularım zaten çok olumlu değil diyerek bir geçiş <gülüyor> yapıyorum. Efendim Narnia Günlüklerinde de e Karlar Kraliçesi hatta Güvenet Paltrow oynar. O da hatta soğuk kadın diyebileceğimiz bir tiplemeyi hmm. çok iyi. Bütün filmlerde hatta öyle seçilir kasta. O kadar güzel bir soğuk kışı, buzu ifade eden görsellik kurulmuş ki hiç unutamadım. Angli'nin Buz Fırtınası. Hmm, ben izlemedim onu. Ay mutlaka izle Kerem. Ama bugün tavşeyler günü galiba. Bugün evet, benim bugün narcizane. <gülüyor> efendim, e, hem ruh hali olarak, insanlar arası ilişkiler olarak hem de gerçekten bir buz fırtınasının olduğu bir film. Renkler de ona göre seçilmiş, soğuk renkler efendim. Hmm. E, bir de son zamanlarda bir tür e, neredeyse moda çılgınlığı halini alan Frozen animasyonu aklıma geliyor. Evet, sen bir kırtasiye düşkün olarak Evet, gezerken, fark etmişsin. Ay silgiler, çantalar, efendim kalemler falan tam bir satış şeyi taktiği ha. şeklinde. İnsan filmden soğur. Evet, belki güzel bir film izledin mi peki filmi? İzledim aslında. Tesadüfen televizyonda denk geldim. Çizgi film sevdiğim için de bir baka kaldım sonra izleyip bitirmişim. Ha. Yani aslında orta karar bir böyle Disneyvari film ama Hoş sahneleri de var. Evet. Falan. Efendim, sözcüklere geçelim. Bitelim artık. Evet. evet. <gülüyor> Program Etimolo bitmeden. <gülüyor> etimolojiye bakalım. ...sende de var. Ha, ben de Eyüboğlu var. Evet. E, efendim, Eybolu e, serinle ilgili, ...moğolcadan geliyor sözcük. Hı -hı. E, aslında gölgelik e, ve bildiğimiz anlamıyla serin anlamındaki bir e, sözcük. Benzer söyleyişte başka dillerde ne sözcükler var onlara da bakmış Eyüpoğlu mesela Latince seranus diye bir sözcük var o aydınlık parlaklık anlamına geliyor. Hmm. Ee, Türkçe evet seranus hmm. ee, Türkçe serinmek diye bir sözcük var dayanmak katlanmak vanasına geliyor. Ha, serin, ilk defa duyuyorum Evet serinmek, serin gülemek var Bunlar biraz daha eski Türkçe olsalar gerek hı hı. Buz üstünde kaymak anlamına geliyor Uygurca serinmek var hı. Gene katlanmak manasına geliyor Beklemek, serinmek. İlk defa duyuyorum Evet, hmm. zaten burada e, ses olarak e, benzer olan sözcükleri seçmiş. E, batı dillerinde de serini karşılayan, e, işte Almanca'da frisch var, İngilizce'de fresh var, İtalyanca ve İspanyolca'da fresco var, hmm. e, Fransızca'da frai var, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. E, şeyde serin var mı? E... E, Nişanyanlar nişan var yanda? tabi, Ayaz var ilk önce burada. Ama serinden mi gitsek? Ben de Ayaz var ha, da. Serin tabii, hani serin Moğolca'dan geliyor dediğin gibi. Seri gün, serüün e, ve soğuk hava Ayaz anlamı taşıyor. E, yine serge ve sergüge diye bir şey var. ...işte ayırtmak mı yarmak canlandırmak hmm. hikayesi bu soğun canlandırmasını herhalde evet e, evet beraberinde getiren ee, bunlar var nişan yanında serin başlığı altında. Tamam. Soğu o zaman Eyüboğlu'ndan söyleyeyim. Eski Türkçe bir sözcük soğudan geliyor. Sonu yumuşak ye. Hı -hı. Katılaşma, sıkışma, delme, bastırma bildiren bir kök. Onun sonuna da uk eki gelmiş. Evet bende de benzer bir şey var. Açıklama var. Evet. E, bu ayazla ilgili bir şey var mı? Ona geçmeden şey gibi bir açıklaması olmuş Eyüboğlu'nun. Bu e, üşümek eyleminde de görülen bir sıkışık, daralma, katılaşma hali var ya biçimsel olarak da. O yüzden kelimenin bu şekilde türediği e, açıklaması var. Hı hı. Hatta bu uk, ok, yük ekiyle yapılmış başka sözcüklerin de örneğini vermiş. Donuk, boğuk, buruk gibi. Hı hı. E, soğukluk diye bir sözcüğü vermiş Eyüboğlu. efem hamamın bir e, ara bölümü bu. Malum hani işte hı hı çıkınca hı hı. gazoz içilir dermişim ben. Bir de <gülüyor> soğumak var. <gülüyor> Soğuk olmak, sıcaklığını yitirmek, ısınınca genişlemenin karşıtı olan bir sözcük. Darabalık almak anlamında. Ee, anlam genişlemesiyle birinden uzaklaşmak, kaçınmak, yüz çevirmek de oluyor. Falancadan soğudum hmm. manasında. Ee, darılmaktan dar kökü de bu darlaşma, içine çekilme anlamıyla bir bağ kurulabilir mi diye de akıl yürütmesi olmuş Eyiboğlu'nun. Akıl yürütmeleri de çok var Çok, değil evet, mi? Evet, evet. Nişanyan'ın Ayaz var. Hı hı. E, burada e, Kaşkarlı örneği var. Ayaz. E, kök demek, berrak gök. Hı hı. ...anlamı var... Ee, ...bir de kölelere yüzlerinin parlaklığı... ...buna benzetilerek ayaz denilmiş kölelere... Ha, seyle ee, mi sonu... ...evet ayaz... E, ...kaşkallı örneği... ...eski Türkçe'de yine berrak ve aydınlık olmak... ...anlamını taşıyor ayaz... E, ...bir de aylı olmak... Aylı e, derken? E, evet, ay derken... ...ay bildiğimiz gökyüzündeki A, gökyüzün. aylı olmaktan... E, ...artı işte... E, ...uze ekiyle birlikte... Ee, gibi. Olmuş Ebon'da da aynı sadece şey açıklamasını Getirebilirim bu açıklık parlaklık Yani öncelikle kış aylarında Çok parlak geçen bir gecenin Ardından ayın böyle pırıl pırıl Göründüğü müthiş etkili Bir soğuk geldiği için sözcüğün Ayaz olduğu hmm. tanımlaması Var sevgili dinleyicilerimiz Devam edecek anlamlar Soğuk serin Ayaz'a ee, Haftaya devam edeceğiz, da devam edeceğiz haftada, Devam edeceğiz ee, Hoşça İyi, haftalar diyor. Diyeyim, hoşça İyi haftalar diye İyi haftalar. Çok soğuk olmasın. Camus'la güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması.